Merhabalar ben Serkan. Ben Kubilay. Evet, yeni bir podcast'te karşınızdayız. Bugün Fenerbahçe'deki olayları konuşacağız. Tek direktör Vitor yollandı. Yerine de Dik geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne yapacak, ne edecek Fenerbahçe'ye de biraz sıkıntılı iş. Vallahi hocam be, evet, buyur hocam. Biraz bakındım işte. Adamı nereden hatırlarız diye insanları da birazcık bahsedeyim. Belki hani insanların aklına gelebilir gelmeye gelebilir. Euro 2004 geliyor mesela bana. Euro 2004 Hollanda'sı. Aynen yani öyle. Çok güzel takım. <gülüyor> Hocam ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Ben Benim izlediğim en kötü Hollandalardan bir taktiydi. <gülüyor> ee, şey 2010 Dünya Kupası hariç değil Final yapan o takımdan daha kötü Hollanda takımı izlememişizdir de. <gülüyor> Yahu Hollanda'ya yakışacak toplu hiç oynamıyorlar zaten 2004'te de. 2004'te de oynamamışlardı. 2010, hmm. Zaten ne zaman oynadılar ki son zamanlarda doğru düzgün... 2008'de bir iyi oynamışlardı ya. Evet Onun, onda da klasik çeyrek finalde. Ha, Rusya tek tek Rus, Rusya bayağı bir iyi oynamıştı o maçta. Aynen. Abi bu, bu adamın işte şeyi o. Birincisi o. Ha bu arada 2008 Rusya'sı derken 2008'deki Rusya'ya işte Arshavin'i mesela taktıran adam budur. Dik'in yani, e, Zenit'i işte buradan da zaten Zenit hattımız 2008'de Zenit'le UEFA şampiyonu olmuş ha, hatırlar mısın bilmem sen de ben iyi hatırlıyorum Galatasaray'ın grubuna çıkmıştı Glasgow Rangers hayal meyal var aklında o grup ya aynen 2000-2001 senesi şu Sturm <gülüyor> Graz Monaco abi. ve Galatasaray'ın olduğu gruptu işte. o zaman Rangers'ın başındaymış bu adam hayal meyal hatırlıyorum onun olup olmadığını da o maçları falan hatırlıyorum Maç, de, tek yok. karşıda sıfır bitmişti Aa, başka nereden hatırlıyoruz PSV'de de var galiba PSV'de da. vardı da yani geride galiba var yani, geride var yakın zamanda da var da yani hiç hatırlamıyorum da yani ee, bir de hani benim geçen seneden hatırladığımdı e, Sunderland'deydi ha, evet. zaten çalıştırdığı son takım Sunderland'deydi onda da işte geçen sene 9. veya 8. hafta sonunda ayrılıyor. Hayır. Yani. Ha, bir Aha. önceki sene kümede tuttu, geçen sene bıraktı sonra. Aa, aynen ha. öyle. Bir önceki sene 9 maç kala geliyor, kümede tutuyor. Evet, evet. Sonra tamam. işte ilk 8 haftada 3 beraberlik 5 yenilgi. Oo. Aynen öyle istifa ediyor falan. Hatta onunla ilgili bayağı şey okudum. Bundan sonra hani geçen sene inanılmaz bir şekilde ligde kaldı ya sandın Abi tabi defo falan böyle bir küllerden doğu bir anda. Aynen işte o defo. Liverpool'u parçalamıştı galiba defo geçen sefer. <gülüyor> Allah kahretsin. <gülüyor> i̇ki tane atmıştı falan 2-0'dı. Allah kahretmesin ya. <gülüyor> Aklı da bir o maçı var ha defoyu geçer <gülüyor> seni. Eee i̇şte defonun hatta şimdi bir açıklamasına falan baktım. şeyden bahsediyor işte geçtiğimiz sene bunlar ligde kalmayı garantiledikleri maç sonrası çıkıyor. İşte şey diyor hani avukat varken bunu adukat 433 zaten oynatıyor. Onu az çok. Ya 3 tane hemen hemen kazma ortası. <gülüyor> ee, tek forvet böyle şey genelde e, top tutabilen adam tercih. Haydi. Aynen. Ee, kanatlarda da biraz daha hani forvetimsi kanat istiyor ama şu an takım canlandı gözümde ve çok kötü canlandı. Yani. Aa, aynen değil mi? Hani aslında of. çok oturtmuşlar hani Aykut Kocaman diyorlar ya. Aykut Kocaman'ın sanki yabancı versiyonu bulunmuş. Vallahi bulunmuş da, keşke bulmasılar bir şey. Evet. Ya bu tabi hani dezavantajlarını da avantajlarını da sayacağız adamım ama bu takım aslında uygun. Uygun <gülüyor> ama... <gülüyor> Çünkü çok... elindeki malzeme bu. <gülüyor> ama... Çok sikim bu takım olacağız ya. Maalesef yani e... artık Aykut Kocaman'ın o kısır takımı vardı ya. O... <gülüyor> ya Gerçek geçen seneki takım sanki çok şey Yok, değil abi. yani. Ya kısaca aynen devam edecek gibi ta takım. Ee, evet. İşte zaten işte yönetim 3 5 2ye falan filan kızmış yani. <gülüyor> <gülüyor> Olay çok komik ya. Yapılan açıklamaları konuşmak bile istemiyorum ya. <gülüyor> ya kapak tadı bir ya bu. Ben <gülüyor> şeyden sonra artık yüzde tamam dedim. Yani yüzde bir kalmıştı. Ee, Türkiye Kupası finalinden sonra işte Fetullah'ın dualarıyla gaza şam. <gülüyor> <gülüyor> Ulan o adamın duaları ne olduysa gaza Demek ona rağmen şampiyon olmuş ya. <gülüyor> ya Aziz kırmış abi kafayı ya. Yok canım kafayı yemiş durumda. O yüzden onların yaptığı açıklamaları falan filan o, o işe çıkmak yani, konuşmak gereksiz yani. Her şey def olsa Anderlecht'de şey diyor e, Sam Allardyce gelince işte ilk Bitsem. söylediği şey aynen Bitsem gelip kurtarıyor ya bu sene de <gülüyor> işte yeni takıma geçti zaten. Hayat onun sayesindedir abi. Her geldiği takımı kurtaran adam <Gülüyor> Doğru. Olabilir yani. Adam ünlü böyle. Ee, hocam mesaj geldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şey e, Defo'nun anlattığı şey daha ilk e, takım toplantısında işte şey demiş yani sizde her şey var yetenek var bilmem ne Ve katılmıyorum ama Sandrilen'de <gülüyor> çok kötü takım ya Aynen yani. Ama işte siz fizik olarak hazır değilsiniz. İşte Defo da aynısını düşünüyormuş falan. Bir de tabii kendini düşünüyor. Çünkü herif kanat oynatmış. İlk sekiz maçta. Yani Defo'yu kanat mı oynatmış ya? Yani? Aynen öyle. O 4-3'ün kanatları var ya onlardan biri. Oh, oh. e de... Sova so so olsa bizde nerede oynayacağı çok belli yani. <gülüyor> <gülüyor> bir defo 33 kaç yaşında 34'te? Bet mi kovalatmış o defo? Yani? <gülüyor> artık bilmiyorum yani. Vampire <gülüyor> şey yapabilir mi sence öyle bir şey? Yemin ediyorum aynısını düşündüm. Ee, şaşırtıcı olmaz artık. Her şeyi gördüğümüz için son senelerde şey... <gülüyor> bunlara şaşırmam. Bekler miyiz yani? Emeliki bir kanatta bir kanatta Van ileride falan daha. Ya da Van ileride tutacak. Emeliki kesin kanat oynayacak. Kesin. Öf yani. Of. Of. <gülüyor> Çok tatsız o. E tabi hani 4-3'ü kesin oynatacağını düşünürsek. Kesin ki. Ben size kesin 4-3 ya. ya Hatırladığım kadarıyla birazcık da baktım da kadroya. şey i̇şte Zenit'te mesela şey oynatıyordu. Fatih tek tek tek forvet. <gülüyor> ee, sağda Faizul'in solda da Arşav'in. O taraf o çok, çok daha 4-3'e daha da uygun. Ama mesela evet, evet. orta tarafta yine 3 tane kazmayla. Ya hmm. Bakıyorum Tim Oşuk falan var orta sahanın ortasında. Ama Tim Oşuk da güzel kazmaydı ya. Aynen öyle iyi oyuncuydu tabii de. Yani, bilmiyorum tabii bizde de işte e, bizde derken Fenerbahçe'de. biz dedim. O de 5 <gülüyor> senedir ilk defa biz diyorlar. <gülüyor> Fener'de de şimdi sayınca. Josef, Ozan Tufan, Nolştay'da Mehmet değil. Tobal, aynen bir de Noştay der. Yani yanındaki adamlara pas vermekten <gülüyor> aciz adamlar. Herhalde tam ona göre tam ona uygun bir işte orta saha yapacak. Herhalde Salih bayağı sıkıntı yaşar. Ama tabi şey yüzde yüz böyle oynayacak diye bir şey yok. Arada 4-1 4-1 de oynatmış. <gülüyor> İyi mi kötü mü bilmiyorum. <gülüyor> of daha kötü abi ne yaptın? <gülüyor> yani şey işte yani 4-3'ün e, tüm hmm. formasyonu hemen, hemen hemen oynatmış. Hatta hmm. Bazen 4-2-3-1 falan da oynatmış. Onu da Rus milli takımıyla. E, 2014 Dünya Kupası öncesi. 2012 2014te oradaymış. E, o zamanki Rus milli takımını hatırlamıyorum bile. Artık o kadar etkisiz bir takım bırakmış herhalde. Yani. O, o Rusya çok kabızlı takımdı ya. Hmm. Yani pek gol atamamış. Biraz sayılara bakınca falan. Gerçekten Rusya'da bu de yok ya malzeme yok ya. Çıkardım. Yok yok. De. O zaten son malzemelerin son kaldığı dönemdi o. Evet evet son kurşunu atamadılar Yok, ya getireyim. şimdi adamın direkt bakıyorum şimdi kaç yaşında bu adam bir saniye bakayım 69 galiba 68 mi 69 Öyle bir şey. Neyse. yani bir de son son senesine bak 47 doğumluymuş 69 bu ee, ya yani adam zaten şey onu elemiş eteğini asmış gibi Tabii ki kendi açıklaması var işte Zenit'te UEFA Kupasını alındıca işte zaten bir sürü şampiyonluk kazanmıştım kupalar almıştım işte Avrupa Kupası da aldım artık daha yapabileceğim bir şey kalmadı <gülüyor> daha kaç demiş demiştin yani bunu aynen 2008'de buldum Bilmiyorum yani yani bu seneyi kurtarmak için yapılan hamle ya, bocab bunu bulabilirsin zaten bu dönemde aynı öyle ya ben bir şey hiç benim beklentim şeydi Tayfun korkutu belki getiririz diyordum o çocuk belki bir şeyler çıkartabilir çocuklarımıza karşında da o adam belki bir şeyler yapabilir diyordum ne bileyim o Hanofer e fena topu iki ilk sene <gülüyor> Mundar olurdu ama evet tabii tabii. ezilirdi burada ya. Mundar olurdu bu takımı çünkü bu takımı düzeltecek adam yok ya yani. yok, yok yok yok yani, yani zaten sıkıntı orada he bunu en optimum kullanabilecek adamlardan bir tanesi işte Aykut Kocaman'dı <gülüyor> Öyle öyle. O optimum'dan kastım da işte 70 golü görmez. <gülüyor> yok ya 70 hocam ya. <gülüyor> ya hani, herhalde Adokat'la da aynı şey olacak gibi göreceğiz. Bakalım bir de tabii an alışma süresi olacak bilmem ne. Ya yok yani ben hiçbir şey bir beklentim yoktu ya. Bu dönemde Ümit Özat falan diyorlardı ya Allah korusun. O hiç olmadı o daha iyi oldu da. Yani, o <gülüyor> Çok çok korkunç bir şey olurdu ha bu. <gülüyor> ya Ümit Özat'ı kes. Sanmıyorum diyeceğim ama İsmail Kartal geldikten sonra neye inanmazsın yani? Ha tabii canım. Yo, artık ne olacak ne bitecek göreceğiz. Peki hocam Vitor'un gönderilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani gönderilmiş şekli hakkında. Ya herhalde şey yatmaya çalıştırdım ki tazminat vermeli mi de? Yemedi yani. Ya bir de bu, abi, bu zamana kadar neyi bekledin ya? Hay ne, ne bekledin yani? Ağustos bitti. ilk başlayacak. Ha yine tazminat verdin. Sene başıza kovabilirdin. Ne değişmesini bekledin. Aklıma ermiyor ya benim. Şimdi yaptı yaptık buna. Adamın yok. şey Evini değiştiriyor. Önce yardımcılarını kovuyor falan. Neyin peşindesiniz yani? Bilemiyorum. Bu işin içinde bir hinlik var. Şimdi açıklamaya bakınca en altta işte FIFA ve KAS'la işte çözülecek bu iş diyor. Acaba... Evet. Böyle bir yıl sonrasına falan mı atmaya çalıştılar bu sene değil de bir sonraki sene. yarısına hmm. falan. Artık geldi de artık böyle bak yani şeyler boğuluyorlar. Çünkü abi Josef'e 8 milyon euro verdikten sonra, <gülüyor> sonra aynen kalkıp sonra 300-500 bin, 1 milyon neyse onun peşinden koşacaksın böyle. Doğru diyorsun. Evet. Doğru. İyi biri oluyor. Bunu Hatırlarsın da da. zamanında Daum'u da aynı bokları olmuştu Davumu kovmaya çalışırken. Davum konusu inanılmaz komik ya. Çok çok komikti ya. adam komikti ya Her sabahın altısında kalkıp <gülüyor> yap yani, kalayım diye falan. Yani yorum yapamıyorum ya. O kadar çok çünkü bu konu hakkında konuştum ki. Ya yani tüm tüm sıkıntının yönetimden olduğu. Tabii ya açık zaten. Yani. Ya hayır ben Vitor'a da pek kızamıyorum. Benimdeki şu anki malzeme, rezervlik malzeme bu takımda. Bir de adamın kapasitesine. Şimdi tabii Vitor tabii. gelmeden önce kaç kişi Vitor Pereira'yı tanıyordu da? Ben vallahi adamın adını bilmiyordum. Sadece şeyini hatırlıyorum. Ben Fika Porto maçını izlemiştim. o Porto'nun kazanıp şampiyon olduğunu. Tek gözümdeki canlı ana sahnesi o Vitor'un Fener'e gelene kadar. Ki, hmm. ki düşün yani Fener Porto maçlarında o varmış değil mi? O Oo, mu vardı? Evet. Yok yok. O daha eski hocam. 2007-2008 o tane. Onda yok muydu o? O kadar eski değildir Vitor ya. Hocam bakıyorum ben şimdi. Bizim Aragones'in senin yoktur Vitor o zaman. Ya genç di... adam ya. Dur bakalım, genç de. adam dediğin de kaç yaşında, kırkı yok mu? Vardır canım, kırk beş vardır. Ya antrenörlük için genç, ya, Bir yas boğaz değildi yani vallan yoktu yani piyasada. Artık sekiz olduymuş. Vay be, pederden bir yaş ufakmış adam. Bayağı genç duruyor vallaha. Hmm, yok orada değilmiş evet. O takım çok iyi takımdı ama o Porto. O, port o, po o Porto'yu bir tora emanet etmezlerdi hocam. <gülüyor> hali. tamam ya şu hmm. adamın adım kesin çıkmaz yani. <gülüyor> o yüzden işte oradan mıyım. bayağı iyiydi. Motinyolar, şeyler, Lisandro Lopez, Birçok Gonzales falan vardı. Birçok Gonzales'i severdim yani. Bizim Aymur Etmişlerdi orada. 3 tane mi yemiştik öyle bir şeydi? Oradaki maç 3-1. Burada 2-1 galiba. Galiba. İzlemediğim nadir maçlardan bir tanesidir. <gülüyor> Hatta şöyle söyleyeyim 10. dk'dan 20. dk'dan 2-0 olmuştu. Aa aynen aynen. Aman işte Kalkulüs sınavı var deyip <gülüyor> odama çıkmıştım, yurtta yaşıyordum <gülüyor> o zaman. <gülüyor> yani yapacak o, bir şey yok. yani. Büyük ayaklar etti o 3-1 ayaklar ettiğimiz Porto maçı. Bir önceki sene çeyrekliğine de kalmıştık. Takır takır top oynuyorduk. Porto maçı bir porto bizi bir maymun etti böyle. adam derin ne oluyor? Ya işte... Orada gördüm işte bittiğini yeni takım. Sıkıntı burada zaten. İşte bir önceki sene... Hayatında göremeyeceğin baş, başarılar yaşamışsın. Gruptan tabii, tabii. çıkmışsın. Ee, bir Türk evet. takım o kadar puan alıp gruptan çıkmamıştı o zamana kadar. Gayet de oynuyorduk ya. Yani. Aynen. Herhalde Sevilla'nın tek atımlık şansını biz almış olduk. işte. <gülüyor> evet. Bir daha öyle bir kadroya sahip olamayacaklar. O tecrübe ve o kadro. Onlar belki yani sene. Ben o, Onların o sene finale kadar çıkacağını düşünüyordum yani. Evet. Eğer çıksalardı. Yani işte... O takımı ediyorsun. Ondan sonra... Yani Sonuna kadar oynuyorsun Chelsea ile falan. Aynen öyle. Chelsea maçı son dakikaya kadar oynuyorsun. Sonra tamam ligde evet büyük sıkıntı yani. Evet. O, olması lazım. Olması lazım. Direktörsüz yani. takıma karşı ikinci kalıyorsun. Ama hani istikrar bilmem ne zarf diyorsun. Millet yani yiyorsun yani. Ya. İşte yani. Kend, yani kendi egosundan dolayı. Zikon'un kardeşi miydi o yardımcı antrenörü? Onunla kavruyup bilmem, ne. anlaşamadım. <gülüyor> yok para içinde, yok başka bir şey içinde. Aynı ya şeyleri oraya, o için kullan. Evet evet. ya Bir de Aziz'in eline o sene para geçti ya, Avrupa'dan para geldi falan. Bir serimi yaparım falan tribine girdi o sene büyük ihtimal. Ne oldu? Guyza'yı verdin, eyvallah verilirdi. O denen dedi? Evet. Ben Suzan Guyza'na niye o kadar para verildiğinde falan bilmiyorum ya. Yok hiç yadırgamam canım. Yani, verilirdi, eyvallah verdin de getirdin. Sonra herifin eline Maldonado, Okhuiko. Evet işte. bir de yarım Emre ile. İşte 15 maç mı 18 maç mı ne oynamış Emre gösterelim. Yani. Aa doğru doğru. Sürekli sakattı adam zaten. Aragon'ez'de geldi Alexi Iniesta gibi şey gibi kullanmaya çalıştı falan. <gülüyor> Aynen öyle. Senin Emreden... hatta AMC oynatıyordu. Aynen öyle. Ee, bu yüzden tek forvet onların da arkasında Ale. Barcelona maçına da buna benzer ya, bir şey çıkmış galiba tam hatırlamıyorum şimdi kaldıysa iki topla gol atıyordu sürekli aynen Allah. ya büyük ihtimal zorlasalar bu 8-9'u çok rahat olacaklarımı açtı ya her neyse çok sıkıntı yani şu bu adam futbolu anlamak çok belli evet hala işte futboldan ben anlarım bu baksana yani yok takımın kondisyon raporları verilmemişti bilmem artık sanırım <gülüyor> daniskası yani işte yok 3-5-2 oynattı da bize öyle söz vermemişti. Vav <gülüyor> sen... Antrenör sana niye söz versin ya? Yani Antrenör istediğini oynatır abi sen <gülüyor> ona bakamazsın. Ha beğenmediğin için kovarsın. Eyvallah bitti. Bu kadar basit. <gülüyor> Ama senin görevin ne orada? Sen bir adamı getirmişsin ona güveneceksin. Yani bu adamla zaten olmazdı da. <gülüyor> yok canım ya. Ama zaten yani her şey yanlış. Bir kere kadro yanlış, seçimler evet, evet. yanlış, deni direktör seçimi yanlış, her şey yanlış yani. E ne oldu? Yanlışlardan bir tanesini düzeltmeye çalışıyorsun da e Geri kalan yanlışlar. E sen kaç senedir bu takımın başındasın başkan olarak. Her istediğini yapıyorsun. E, İşsatistikler ortada. Ya Hiçbir Galatasaray ve Beşiktaş taraftar hazırlığının gitmesini istemiyor. Yok diye işsatır abi ya. Yani bir, otur, bir otur düşün yani. Bilmiyorum artık. Taherbaçiyi yani böyle çok fazla bu konularını konuşmak istemiyorum ya. Futbolunu oynamaya çalışsın, bakalım ona göre değiştirelim de. Ya o da işte abi. belli bir yere kadar geliyoruz. Sonra işte Fernand'a, odan forvet yapması. Onun ne yine eleştirelim yani. Ya abi geçen Monako maçımı bir, bir tekrar ne izledim. O zaman o kaptarı topu falan görüyorum böyle. Çok kötü ya. <gülüyor> Dakika bir ayağında top sürmeye çalışıyor ya yine şey orta saha. Nereye gidiyorsun falan hiç. Nasıl olacak? Hiç aklımda bir şey canlanmıyor bu sene ya. Yani <gülüyor> ben sana bir görüntü vereyim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya tek tek istediğim şu Galatasaray maçları rahat geçsin de. <gülüyor> oydu Yok, ya. Artık, artık yani son birkaç nedir biliyorsun yani böyle gülerek izliyorum. Geçen seneki maçı hatırlarsın. <gülüyor> Gülüyordum falan maç sonunda. Artık şeyim ya Galatasaray var 6-7-10 tane falan atsın hatta da e, herhalde böyle gidecek. Çünkü bizim taraftar, maalesef Fenerbahçe tarafları aptal bir taraftar olduğu için. Çünkü abi bir şeyden acı çekiyorsun ve buna tepkini koyamıyorsun. O zaman aptalsın evet. Bu kadar basit yani. Üstüne kalkıp hala kombini alıyorsan, forma alıyorsan, bu takıma destek olacağım bilmem ne diyorsan. Takımın destek olacak tarafı ki sen az zıgırma destekle. Abi, Aziz de çok şakal. Yine bulduğu bir yolu. Şimdi yok, patladı ya bu cemaat, muhabbetleri falan. Bak bizim hakkımız ezdi, Bizi ezdi. Evet. Yine buldu oradan savunmasını. Ortadan yürür şimdi de. İki senesi var buradan. İki evet. seneler az ee... var. Neyine? Yani Sizin yanılacak takım. Aynen lokan Lokal ne yapacak? Ama <gülüyor> sanki hani çok fazla düşünmeye gerek yok gibi. <gülüyor> yok abi. Yok. E, kocaman seneler, son senelerin falan açın bakın. E, hemen hemen aynı kadroyu izleriz. Ki Aykut kocaman aslında Salih falan oynatıyordu yine yani. Bak, evet evet. Oynatılacak falan Ya Aykut'ta da Aykut'un elinde takımı ama aykutu da ben yani pek şey yapmam ya gelmesini hiç istemezdim. Hadi kötü futbol oynuyordu tamam bir şeyi vardı da bir sistemi vardı düzeni vardı ama hiç transfer yapmayı bilmiyordu Aykut'ta ya. Oha ben bunun tam tersini düşünüyorum. Al da. Hatta Aykut'la ilgili sıkıntının sadece şey olduğunu düşünüyorum. Ha bir bir dediğini ertesinde yalanlıyor o biraz o beni ilgilendirmez zaten. O bende Ben, de değil. ben ona, ona hiç girmedim zaten. Ya, futbolla ilgili tek tarafı şu. Ama maç içinde hiç etkisi yok. Ha onu diyorum. Ben zaten kötü oynatıyor diyorum. Onun üstüne daha da kötü transfer yapıyor diyorum yani. Ya bak maç öncesi bir şeyi var. Düşünmesi. var. Bu oyun önce Aynen öyle. İkinci plana hiç geçemiyor. Bunu öğrenmek isteyenler de Benfica maçı, Lazio maçı tut evet. geçilmesine rağmen. Eee o o şey, süper finalin olduğu 4 Galatasaray maçı. Hepsine bakın yani 2-0 ona geçtiğimiz Galatasaray maçı rezil olduk ya maçta. Sadece o mu? Ondan önceki 3-1 biten abi o Geri 6-7 olurdu yani. O oyun kötü ya. Volkan hayatını maçını oynamasa çıkamazdık biz o gün oradan yani. Ve 2-1 kazanılan o süper finaldeki. <gülüyor> o, çok o maçta ya. ben 1-1 olduktan sonra sınıfı izlemedim. İçeriden bana arkadaşa bağırıyorlardı. Abi 1-1 oldu. <gülüyor> ben, attı, ben küfür ediyorum yani. Atmasın abi. <gülüyor> Çünkü ben öyle galibiyet istemem. olmaz yani öyle galibiyet. Top oyna biraz. tamamen Kaç tane daha uzun zaman 32 tane mi? 33 tane mi? Ne çekmişti o maçta? Sen bu maçta 33 tane kalene şut geliyorsa... Abi rezalet ya. Rezalet yani. Aynen öyle. Neredeyse 3 dakika birden daha az sürede şut geliyor kalene yani. Abi Kadıköy'deki maç ya, o daha da acı. 2-0 öne geçmişsin. E yerde Galatasaray yani. 3'ü atsan 2-0 tak geri çekildi bir anda. Aa dedim ne oluyor? Ondan sonrası kısmete yine beraber kaldık adamlarla. İşte bakalım Advokat'ta ne yapacak? Maç içerisinde işte, kadro nasıl olacak? Benim az çok fikrim var. Görüleceğiz. Benim de canlanıyor şu an gözümde. Benim merak ettiğim Salih oynayacak mı? Bir de Van Persie Hunter çıkacak çekecek mi? Onları evet. merak ediyorum. Ben yani %100 olduğunu düşünüyorum. Fan oynar. Ferdan Dağı'yu gördükten sonra sandırlendirme <gülüyor> kazma diyen adam. Ee, bakalım ne diyecek? <gülüyor> göreceğim. Ee, hocam var mı başka eklemekte? Yok hocam. Daha bir daha bir görelim. Ondan sonra dağla da konuşuyoruz. Aynen. Hafta, başka başka hafta sonu bakalım ilk maçında ne yapacak? Ne edecek? Ben kaybedeceğimizi düşünüyorum muhtemel. Kimle oynuyor kadar? Başakşehir Deprasman. Oh muazzam bir ligi başlamış. Fobo <gülüyor> abi çok tatsız ya. Çok çok. Tamamdır Rüyam sağ olasın. Ne var hocam. Hepinize iyi akşamlar dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.